Değerli Kardeşlerim Şeyhul İslam ve El Muslimin Muhammed İbni Abdülrahab Muhammed İbni Abdülrahab'ın 3 Esas bu 3 Esasın Delilleri adlı pek değerli Risalesini sizlerle beraber okumaya devam ediyoruz. Zira bugünkü dersimiz bu kitapla ilgili olarak son dersimiz olacak. Kitabın son bölümüne geldik. Güzel Rabbimize hamdolsun ki kitabı hep beraber, sizlerle beraber okumayı, şer etmeyi bizlere nasip etti. Allah. Ve ondan talebimiz ve niyazımız okuyup öğrendiklerimizden bizi amel edenler eylemesi, amel edenler cümlesine katmasıdır. Dediğimiz üzere, kulun ahiret faadesini kazanması için gerekli olan bilgilerin yazdığı, içerdiği bir kitap. Bu kitap. Ahirete ilk adım atma mekanı olan kabirde kendisine meleğin gelip soracağı üç soruya cevap aranan bir kitap daha önceki derslerimizde kula sorulacak olan ilk iki sorunun serhini yapmış gerekli olan sözü orada söylemiştik bugün ise kula sorulacak olan üçüncü soru yani dinin ne? sorusuna aleyküm selam aleyküm selam kula sorulacak üçüncü soru kabire girdiğinde dinin nedir sorusuna vereceği dinim İslamdır. cevabıyla ilgili olan bölümün son kısmına gireceğiz girip değineceğiz bira bizden açıkladık ve dedik ki Allah-u Teala İnsanları dünyaya gönderdiğinde belli bir amaç ve bir belli bir gaye için göndermiş, yaratmıştır. Zira bunu anlatırken Allah Teala Kuran-ı Kerim'de "Ama halaktu'l cinne ve'l insa illa Ben Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte insanın ve cinlerin, insanların ve cinlerin dünyaya gelmesinin gayesi olan Allah'a ibadet ve Allah'ı birleme Eşittir olan Manası olan İslam dininin Kabirde sorulacağı Kabirde kişiye sorulacağı Üçüncü sorudur <gülüyor> Bu din Öyle bir dindir ki hem Dünya hayatında insanların ve cinlerin Hem de ahiret hayatında saadetini Ebedi saadetini hedeflemiştir Yani kim Dünyada mutlu olmak istiyor sağlıklı yaşamak istiyor, huzurlu olmak istiyorsa, bu dine tutunup bu dini yaşaması lazım. Peki, ebedi saadet dediğimiz ahiret yurdunda cenneti kazanmak istiyorsa, yine bu dine tutunup, sarılıp yaşaması lazım. Malumunuz ki daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik, yani allah Teala bu dini yaşayanlara, bu dini hayatında tatbik edenlere, ahirette müjdeler vermiş, cenneti vaat etmiş. Aynı şekilde birçok yerde değinmişizdir. Bu din öyle bir dindir ki dünya hayatında dahi kişinin hayırına olan, kişinin çıkarına olan şeyleri ona ne yapmıştır? Göstermiştir, öğretmiştir. Yani bakıyorsunuz akşam uyku adabından tutun da yemek yeme adabına kadar, yemek yeme adabından tutun da insanın elbisesine bulaşmış bir necaseti temizlemeye kadar kişiye dünya hayatında onun sağlık ve sıhhatine ona sağlık ve şahat kazandıracak her şeyi öğretmiş. Bakıyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam akşam yatarken sağ tarafına doğru yatıyor. Aleyhisselam Sağ tarafına doğru yatıyor. Bugün için bilim adamlarının, tıp doktorlarının yapmış olduğu araştırmalardan sonra çıkan, ortaya çıkan bir hakikat şu, hakikat de şudur ki, diyorlar ki kişi yatarken sağ tarafına doğru yattığı zaman kalbi havada atılı olarak kalır. Ve bu şekilde kalan kalp daha iyi çalışır, daha iyi kan ne yapar? Pompalar. Sahip diyorlar, sol tarafına yatsaydı ne olurdu? Kalp sol tarafa yatlanır, kalbin kan pompalaması daha zor olurdu. Yine biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öyküslerinden birisinin kabundan yemek yediği tabaktan bir köpek gelip yalarsa, diliyle onun için yalarsa ne yapın? Onu, o kabı, otası, tabağı yedi kere yıkayın. O yedi yıkayışınızdan birisi de ne olsun? Toprak kullanılarak yıkanmış olsun. Bugün yine Avrupalı ve e, Mısırlı bazı ilim adamlarının ortaya koymuş olduğu bir gerçek var. Hakikaten şudur ki, diyorlar ki köpeğin ağzında bulunan, palyasında bulunan bakteriler bakterileri temizleyebilecek olan antibakteri dediğimiz antibakteriyel dediğimiz özelliğe sahip şey topraktır diyorlar. E bu toprak o köpeğin ağzından çınlansa nedeki bakterileri öldürmeye kafi ve yeterlidir diyorlar. Bunlar kısa birkaç örnek. Dünya hayatında kulun kişinin bu dine sarıldığı zaman nasıl da saadete ereceği, nasıl da huzura ereceği, nasıl da refaha ereceğinin bazı göstergeleri Ama bu din bundan daha büyük, bundan daha önemli bazı şeylere işaret etmiş, bazı şeylere delalet etmiştir ki o da kişinin öncelikle dünyaya geliş amacını, yaratılış gayesini açıklamasıdır. Açıklayan bir kitap göndermiştir. Yani bu kitap öyle bir kitap ki ilk insandan, Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselamdan itibaren Geldiğine gönderilmiş tüm insanlığın başına gelen musibetleri, belaları bize aktarmış, bizlere anlatmış. Sanki bize bakın onların düştüğü hatalara ki en büyük hata olan şirketsinde de düşmeyin ki onların başına gelen, dünyada başına gelen helak, mahvoluş sizin de başınıza gelmesin. Ve onlara tehdit edilen, onlara bu tarafta taraftan müjdelenen cehennem azabına da siz ne yapmayın. düşer olmayın, ona, ona muhatap olmayın. allah Teala bunu ifade ederken Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أَرْسَنْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Diyor ki allah Teala ben Nebi Aleyhisselama hitap ederek, hitap ederek senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki senden önce topluluklara, insanlara hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki o peygamberler topluluklarına gidip Allah'tan ondan başka yani benden başka o topluluklara gidip şunu şöyle söylemesin: Benden başka benden başka ibadete layık ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye söylemiş olmasınlar. Yani her peygamber gönderilmiş olduğu kavme Allah'tan başka ilah yoktur. ibadet e layık hak ilah yoktur. İbadeti hak eden, buna مستحق olan, ibadete ehil olan ilah yoktur. O ise bana ibadet edin yani Allah'a ibadet edin diye emretmemiş hiçbir peygamber yoktur. İnnallahi teala buyurmaktadır ki in min ummetin illa khala fiha nazir. her bir topluma, her bir ümmete onlara uyaran, uyarıcılar göndermiştir diye buyurarak, insanlara ne yapmıştır? Korkutucu, insanlara uyarıcı peygamberler göndermiştir. Ve daha önceki derslerimizde beyan ettik, açıkladık. Bu peygamberlerin kavimlerini uyardığı, sakındırdığı, korkuttuğu en önemli husus neydi? Şirkti. Bakıyoruz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dizi peygamberden bahsederken onların kavimlerine şu sözü söylediğini iletiyor bize. Ne diyorlar onlar? Ya kavmi, ey kavmimiz U'budullah Ne yapın? Allah'a ibadet edin. Ma'lekum min ilahin gayruhu Ondan gayrı, ondan başka sizler için ibadet edilecek bir ilah yoktur. Aynı şekilde peygamberlerin sorumlusu olan Resullerin hatimi olan, son halkası olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gönderilmiş olduğu kavmine ve tüm insanlığa yapmış olduğu mesajında, iletmek istediği mesajında ne söylemiştir? La ilahe illallah deyin, tuflihu. Ne yapın? Felaha erin, kurtuluşa erin. İnsanlara gitmiş demiş ki, la ilahe illallah, tuflihu. Şayet la ilahe illallah derseniz, ey Mekkeliler, ey Kureyşliler, ne olursunuz? tuflihu. Felaha erersiniz, Kurtuluşa erersiniz. Ama oradaki insanlar ne yapmışlar? O insanlar demişler ki Ece ilahen vahiden. Bu adam neden çıktı böyle? İlahları, birçok ibadet ettiğimiz ilahları tek bir ilaha mı indirdi? diyerek Nebi aleyhisselatü vesselam'a iftiralarda bulunarak ona şair diyerek, ona sihirbaz diyerek, ona kahin diyerek İftiralar bulunmuşlar ve insanları onlardan ondan uzaklaştırmıştır. Burada müellifin söylediği üzere geçen hafta da değinmiştik. Allah Teala'nın göndermiş olduğu rasullerin ilki kimdi? Nuh Aleyhisselam. Allah Teala'nın göndermiş olduğu rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam. Peki Allah Teala'nın göndermiş olduğu ilk nebi kim? Adem Aleyhisselam. Buna değinmiştik. Ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların sonuncusu da kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zira aleyhissalatü vesselam kendinin beş isminin olduğunu, beş isime sahip olduğunu söylüyor. İsimlerini açıklarken diyor ki, Ene Ahmet, Ene Muhammed, ben Ahmet'im, ben Muhammed'im. Diyor ki, Ene Mahi. Ne demek Mahi? Dilen, yok eden, Neyi yok eden? Şirki silip yok edenin. Diyor ki, ene haşir. Ben insanların etrafında toplanıp haş olacağı insanım ahirette. Ve beşinci olarak da diyor ki, ene akib. Ben sonum. Benden sonra ne yok? Peygamber, Resul yok. İşte bu hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu beş tane ismi de bize, bize burada ne yapıyor? Öğretiyor. Bazı insanların Bu konuyla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleriyle ilgili kitaplar isimler yazdığını görürsünüz. Orada böyle bu beş isminden farklı olarak, farklı farklı isimler geçeceğini görürsünüz. Bazıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kuran vasıflarını, onun hakkındaki nitelenen sıfatları da onun ismini zannederek ne yapmışlar? İsimleri çoğalttıkça çoğaltmışlar. Yani Siracan Munira gibi böyle Sirac, Kandil, Munir, Aydınlatıcı gibi onun sıfatları olan bu vasıfların nüzelemeleri Onun neyi yapmışlar? İsimleri. Hmm. Halbuki Nebi ve selamın Zemin kendisi geçtiği üzere kaç ismi var? 5 evet. tane. Ahmet, Muhammed, evet. Bahi, evet. Hasir ve afir. Hatta bazıları daha da aşırı giderek. Daha da ileri giderek ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında bulunan ve bizim ve alimlerin Huruf-ül Mukatta'a dediği Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha gibi huruful mukadda dediğimiz bazı harfleri Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın isimlerinden saymış. Mesela demiş ki Yasin onun neydir? de ismidir. Saha onun isimlerinden bir isimdir. Böyle bir şey tabii ki yok. Ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam Sayyidu ve Adem buyurduğu üzere Beni Adem'in insan oğlunun efendisi en hayırlısı yeryüzüne gönderilmiş insanların en hayırlısı, en efendisi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemdir İşte rasullerin ilk olan Nuh ve en sonuncusu olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam Eldefin de burada dediği gibi insanlara ne emretmiş? Ya amuru, ya amuruhum bi ibadetillahi Allah'a ibadet olunması. Ve an ibadeti tağut. Ve tağuta ibadet edilmesinden de alı koymuşlar insanları. Gönderildikleri en büyük hedef, en büyük daje. Bu olmuş. Yalnızca Allah'a ibadet etme insanların yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan uzak durmaları, tağuttan kaçınmaları. Biraz sonra gelecek tağut nedir? Kimler tağuttur? Müellif burada onlara değinecek. Diyor ki meellif ve delilü kavluhu taala. Bunun delili nedir? Bir abisi diyor ki meellif rahimuhullah şey söylediği zaman kendi kafasından söylememiş. kitapta bakıyorsunuz ve onun diğer kitaplarında baktığınız zaman bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Konu edindiği bir meseleye geldiğinde hemen akabinde ardından diyor ki ve وَذْدَلِيلُ قَوْلُهُ taala. Bunun delili şudur. Ben bunu şuradan çıkardım. Nedir bunun delili? Yani Nuh'un ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin davet ettiği şeyin tevhid ve insanları takındırığı şeyin de tağuttan insanları takındırmak, uzaklaştırmak olduğunu delil nedir? diyor ki şu ayet. Wala kad fi kulli ummetin rasula. Wala kad fi kulli ummetin rasula. Biz her bir millete, her bir ümmete ne gönderdik? Resul gönderdik, elçi gönderdik. Nedir bu rasullerin görevi? Ne yapmış bunlar? Diyor ki onlar insanlara şunu demesi, demesi için, insanlara şunu emretmeleri için. yani ibadullah. Yaptın? İnsanlara değil Allah'a ibadet et. Yeterli mi? Değildir. Ve terebu tağut. Tağuttan itaat etme. Sen ki ibadetin satının uzak durun. Yani ayet çok açık. Falakat ba'atna fi kulli ummetin rasul. Yani dediğimiz ayette de neydi? Tamamen ummetin hala tamamın ummeti illa hala. Yani Aziz her bir millete, her bir ümmete nezir uyarıcı ne alırmıştır? gönderilmiştir ve bu uyarıcıların görevi ne? Bak bu ayetler açıklıyor. Diyor ki her bir millete Resul gönderdik bunlar insanlara ne dediler? eni'budullah Allah'a ibadet ediyor ve cisenidu sakının. Kimler? ettağut tağuttan sakının وافتضل الله على جميع لباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله يحيى بن اليث رحمه الله الله تعالى كل كلنا انسانlara ve cümlelere şunu farz kılmıştır nedir o farz kıldığı el kuf bit tagut tagutuna yapmak inkar etmek önce kulmaya bahsedeceğiz arkadaşlar tagutu inkar edeceğiz Sonra Allah'a iman edecek. Yani dikkat ederseniz bu neyin tarifi? La ilahe illallah'ın tarifi. Sürekli cahitlerimize değiniyoruz. Tekrarlıyoruz. Manasını açıklamaya çalıştığımız La ilahe illallah dediğimiz kişiyi insanın dünya ve ahiret olarak ebedi saadetini sağlayacak olan kelime-i tevhid anahtar kelimenin anlamı bu. Ama bu kelime söylenilen anlamı bilinmeden söylenilen, içeriği bilinmeden söylenilen bir kelime değil. Getirdikleri ve götürdükleri bazı şeyler var. Kul bunları bilerek söylerse bu anahtar kelimenin ona sağlayacağı ebedi dünya ve ahiret saadetini kazanabilir ancak. Ama kul bunu bilmeden, bunun manasını düşünmeden, gereklerini yerine getirmeden söylerse, istediği kadar söylesin. Günde bırakın beş bin defa söylemeyi, yüz bin defa söylesin. Bu kelimenin ona hiçbir faydası olmaz. İşte nedir bu kelimenin tarifi? Kufur bit tağus, El kufru bit tağut. Tağutu önce ne yapacaksın? İnkar edecek. Sonra el imanu billah. Allah'a iman edeceksin. La ilahe illallah çıkarken ne dedik? La ilahe. Önce ne yapacaksın? İnkar. Nefî var? Nefî diyorsun? İbadete layık hiçbir ilahın olmadığını ne yapıyorsun? Önce bir söylüyorsun. La ilahe. Sonra ne diyorsun? İllallah. Ne yaptın? Bakın bu anahtar kelime dediğimiz kelime-i tevhidin başında umumi manada, genel manada ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Ondan sonra illallah diyerek hususi olarak daraltarak ibadetin yalnızca kime yapılması gerektiğini söylüyorsun? Allah'a. Diyorsun ki ibadete layık ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak bu ibadetleri hak eden tek bir ne vardır? İlah vardır. O da kimdir? Allah'tır. Zaten biz de bunu açıklarken ne demiştik? Tevhidin üçüncü kısmı olan uluhiyet. Kulun kendi fiillerinde Allah için yapmış olduğu kendi fiillerinde Allah'a yapmış olması? Birlemesi. İşte Peygamberlerin kavimleriyle münakaşa ettiği, tartıştığı, zedele girdiği, onların karşı çıktığı noktayla neydi? Buydu. Kalip Nul Kaim. İbn Kaim şimdi tahvutun manasını bize açıklayacak. Tahvut arkadaşlar ne de tahvut? Bu kelimeyi daha çok duyuyorsunuz. İslami camiada, işte Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında birçok yerde, herkesin konuştuğu, kullandığı bir kelime. Kimileri bunu hak manada, doğru manada kullanıyor. Kimileri de bu, bu kelimeyi kullanarak, onu kendi emellerine alet ederek, kendi fikirlerine, kendi görüşlerine alet ederek bu kelime sayesinde kalkıp Müslümanların yöneticilerini tekbir etmeye çalışıyor. Müslümanların başında olan yöneticilere dil uzatmaya çalışıyor. Bunların hepsi, tağutu, örnekten kaynaklanıyor. Tağut'u tek bir şeye sınırlandırıp hapsetmekten kaynaklanıyor. Zira tağut o kastettiğimiz insanların anladığından daha geniş bir manaya sahiptir. Tağut'un manası şudur arkadaşlar. Tağut Tağut sözlük manası olarak yani kullanıldığı dilde geldiği mana haddi aşmak demek, aşırılık demek. Haddin aşması demek. aşırı olması demek. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam'ın derlen tufandan sonra inna lamma taghal ma'u حملناكم في الزاريه. İnna lamma taghal ma' su haddi aşınca yani suyun haddi nedir? Tufan olunca yani yağmur yağdığı zaman yağmurun haddi nedir? Yollar ıslanır. kenarlardan gider. Haddi açması ne demek? Suyun haddi açması, yağmurun haddi açması, sel olması, afet olması, tuzhan olması Diyor ki Allah-u Teala. اِنَّا Su taşınca biz ne yaptık? حَمَلْنَاكُمْ فِي nerede taşıdık? Gemilerde taşıdık diyor. Yani bu tuğyan kelimesi, tağut kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de sözlük manası, sözlük manasında da kullanılan bir kelime. Hala Arapça'da su taştı dendiği zaman ne denir? Taga. Taga'l-ma'u. Bu ne oldu? Taştı. Peki Tağut ne diyor arkadaşlar? Tağut. Tağut İbni Kayyum'un da dediği gibi Ma tecaveze bi'l-abdu haddehu min ba'budin ev mesbu'in ev muta' Kulun kişinin kendisiyle haddi açtığı tabi olunan itaat olunan ve ibadet olunan her şey kavram çok geniş kulun kendisiyle haddini açtığı Allah dışında itaat ederek ona ibadet ederek ve ona tabi olarak haddi açtığı her şey yani bu ibadet olunan ibadet edilen bir şahıs da olabilir peşinde gidilen yolu takip edilen bir alim de olabilir ittiba ederek, haddi aşarak çünkü allah Teala'nın insana gönderdiği zaman dünyaya gönderdiği zaman onun onun için çizdiği ne var? had var, çizgi var eminden şöyle dedi ki yağmurun normali nedir? haddi nedir? yağdur zaman yol ıslanır biraz yolların kenarından ne yapar? akar bu yağmur haddi ne zaman açmış olur? Yağmur, yani tabii haddi açmış buradaki sınırı açmış manasında. Türkçedeki haddi açmış manasında değil. Ya yani ne zaman normalin dışında çıkar yağmur, yağmur denmez artık ona tufan, sel, felaket denir. Yolları böyle su kaplayıp arabaları, ağaçları sürdüğü zaman. Şimdi bu tarife göre ve İbn-i yaptığı tarife göre gelelim. Kulun kendisiyle haddini açtığı diyor. Kulun kendisiyle haddini açtığı her itaat edilen her tabi olunan ve her ibadet olunan şey. Şimdi gelelim ibadette allah Teala'nın kula çizdiği had, sınır nedir? Nedir arkadaşlar? Kulun açması gereken, açmaması gereken had, sınır çizgi nedir? Yalnızca Allah'a ibadet etmesi, başkasına ibadet etmemesi. Kulun kulu, sınırı bu. Riyada gönderir gaye, hedef bu. E Bizler daha önceki derslerimizde ibadetin tarihini yaparken ne dedik? İbadet ne dedik? Allah Teala'nın sevip, razı olduğu, gizli ve açık, kavli ve ameli her şey. Sözlü yapılan, ameli yapılan, vücudun bütün o azarları yapılan her şeye biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Şimdi kul Allah'tan korkma konusunda haşyet konusunda kendisinde bir sınır çizilmiş kendisiniz ki sen senin başına gelebilecek musibetlerin yalnızca Allah'tan gelebileceğini umarak ondan korkman lazım Değil mi? sınırı bu korku konusunda başına bir musibet gelirse ancak kimden gelir Allah'tan gelir şimdi sen eğer dersen ki falanca yerde bir evliya var bir türbe var onun yanından geçerken ona üç ihlah bir fatiha okumazsan başıma bir musibet gelir hanımın hamileyse çocuğunu düşürür Yahut işim rast gitmez. Yahut hayatta bir veli alim var. Ya işte buna edep, saygısızlık edersek işimiz rast gitmez. Başımıza bir musibet gelir dediğin andan itibaren. Sen o alimi, o kabri, o türdeyi ne yapmış oluyorsun arkadaşlar? Haddi aşarak ne yapmış oluyorsun? Tağud, tamşiş. Ama ne diyorsun? Ona? Tağud edilmiş oluyorsun. Ne yaptın? Sana çizilen haddi onunla aştın. Yani senin... haddini açtığın, allah Teala'nın sana sınır çizdiği şeyi açtığın her şey tağut. Ama kimi tağutlar var, kişilerin, insanların onları tağut edinmesinden razı ve hoşnut değil. Sözlük manasında tağut bunlar. Kimi tağutlar var ki, bilakis insanları ne yapıyorlar? İnsanların kendisine ibadet etmesine teşvik ediyorlar. Şimdi mesela İsa, ibnü Meryem, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam. Bu kişi kişiler tarafından bakıldığında, kullar tarafından bakıldığında, Hristiyanlar tarafından bakıldığında ne yapmışlar bunlar onu? Tavuk edilmişler. Ama o bundan razı mı değil? Ama kalkıp gelelim şeytana. Şeytana. Şeytan insanlara ne emrediyor? ediyor? kendisine tabi olunmasını, uyulmasını değil mi? İnsanlara ne diyor? Bana uyun diyor. İnsanlar ona uyduğu andan itibaren ne yapmış oluyorlar? Haddi? aşmış oluyorlar. Yani onu ne edilmiş oluyorlar? Tağut edilmiş oluyorlar. Bak o ki hakikaten de bundan razı olduğu için, bunu istediği için gerçekten mi nedir? Tağuttur. İşte İbn-i Kayy'in bakın Terefin tariflerine döndüğümüz zaman, tağut tariflerine mesela Omar Üzmü'l-Khattaf radıyallahu anhuma ondan rivayet olunan bir rivayette, bir eserde tağutu o ne olarak açıklıyor? Diyor ki, e tağut huve şeytan. Kimdir o? Şeytandır. İşte İbn-i Kayyim rahimahullah tağutun tarifini böyle kapsayıcı yapıyor ki had, kulun kendisiyle haddi açtığı her itaat olunan, her tabi olunan Her ibadet olunan şeydir diyor. Yani şimdi mesela örnek vermek istesek istesek ki buradaki arkadaşlar işte bizim dertlerimizde ne yapıyorlar? Gelip gidiyorlar. Burada bir şeyler öğreniyorlar. Burada öğrendikleri şeylerin dışında da bunlarla birlikte hayatlarının her şeyinde diyorlar ki mesela biz her şeyde İlgis Hoca tabiiz onun doğru mu yanlış mı söylediği birbirine yapmaz ilgilendirmez o söylediyse bitmiştir bizim için dedikleri andan itibaren o kişiler ne yapmış oluyor? sınırı aşmış oluyor ve ne olmuş oluyor? tağut edilmiş oluyor şimdi bugün hayatımızda bunun örnekleri çok mutlak itaat mutlak itaat mutlak ittiba tabi olma peşinden gitme kime olmak lazım? Allah'a ve Resulüne. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sözlerinde, fiillerinde, amellerinde her şeyinde ne yapmamız lazım? Tabi olmamız lazım değil mi? İtaat etmemiz lazım. Ama onun dışında, onun dışındaki gelen kim olursa olsun, ister bu sahabe olsun, ister bu tabi'in olsun, ister dört metrekli birisi olsun, onun ki herkese bu manada muayyen olarak belli bir şahıs üzerinden, %100 her şeyine uymak ne değildir? Tabi olmak doğru değildir. Sen bu şekilde bir kimseye tabi olursan her şeyinde, her sözünde, her fiilinde, her hareketinde ne yapmış olursun? hadi haçmış olsun. Çünkü sanatçıdeden sınır ne? Belli. Hayatta bir kişi insan insanoğlundan bir kişi ancak bu manada bağlanabilir. O da kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bu sınır çizilmiş, bu had çizilmiş. Ama sen ne yapıyorsun? Bunu aşarak diyorsun ki benim efendim, efendi hazretlerim, hocam, şeyhim derse doğrudur, bitmiştir. Sen ondan daha mı iyi bileceksin? Veya benim efendim, hocam, şeyhim, mursili kamilim bu ayeti görmedi mi? O muhakkak vardır bir dildiği. Ben bu yolda devam etmeye çalışacağım diyen bir adam o şeyhini, o hocasına ne edinmiştir? Davut edinmiştir. Maalesef bugün bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. Yani adama anlatıyorsun tevhidin ne olduğunu, insanların tevhide tevhidi tahsik etmek, gerçekleştirmek için gönderildiğini, şirkten uzak durmalarının gerektiğini ve senin bu yaptığın şirk olduğunu, adama çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Adam diyor ki tamam her şeyin doğru, her şeyin güzel, mantıklı, Aklıma dayattı diyor. Evet doğru ben bu bahsettiğin ayetleri de okudum ama diyor ben bu konuda şeyhime tabi, ittiba ediyorum, ona uyuyorum. Ona itaat ediyorum diyor. Ne yapmış oluyor bu şekilde? Şeyhine tağut edinmiş oluyor. Yani dediğimiz gibi tağut sadece insanların ibadette edindikleri, haddi açtıkları şeyler değil. Biraz sonra gelecek. Bazıları da mesela tağutu alıyor, getiriyor. Tağut kelimesinin geçtiği her yerde onu ile açıklıyor? Evet. Yöneticilerle açıklıyor. Değil, tağut demek nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen her yönetici. Evet bu gelecek biraz sonra. Açıklaması gelecek. Yani hangi yöneticiler hangi şartlarda tağut olurlar? Bu ne olacak? Gelecek. Allah-u Teala mesela Kur'an kendine diyor? Ya eyyühellezine amenu اَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sonra ne diyor hemen peşinden? Ve sizden olan yöneticilere itaat edin deniyor bakın. وَاُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ İtaat edin fiilini ayette iki kere tekrarlıyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sizlerden olan yöneticilere itaat kelimesini itaat olarak fiili üçüncü defa ne yapmıyor? Söylemiyor. Neden? Alimler diyorlar ki tefsir alimleri. Çünkü diyorlar Allah'a ve Resulüne itaat edimdeki kullanılan itaat edim fiili tekrarlanmıştır iki kere. Çünkü mutlak itaat. Yüzde yüzlük itaat. Her şeyiyle itaat o içindedir. Yapılır. Onun dışındakilere itaat onlara bağlıdır. Yani ayar, ölçü, terazi Allah ve Resulü'dür. Eğer o yöntemize kast edilen yöneticiler emrettikleri şeyde Allah'a ve Resulüne uygunluk sağlıyorlarsa, uygunluk tutuyorsa onlara itaat edin. Uygunluk tutmuyorsa onlara yapmayın? itaat etmeyin. Yani bir yönetici bize emretmiş. Emrettiği şeyde Allah'ın ve Resulünün emrettiklerine bir muhalefet yok. Biz burada ne yaparız? İtaat ederiz. Ama diyelim yönetici Allah'ın ve Resulünün sevip, razı olmadığı emretmediği bir şey emretmiş bize. Biz buna uyarsak biz o yönetici ne edilmiş oluruz? Tağut ediniz oluruz. Anladık mı? Diyor ki ma'in defrahimehullah ve tavagutu kesire. Tağutlar nedir? Çoktur. Yani tağut bir tane değil. Asrın harici zihniyetini taşıyan bazı kimseleri Ne demek aklın harici zihniyeti dediğimiz Tevhid yani. denildiği zaman aklına gelen akıllarına ne gelen insanlar hakimiyet, hakimiyet tevhidi diye ardına düştükleri bir şey var, kısım var tevhidin kısmı olarak kendileri çıkardıkları bir kısım var. Yani Ehl-i sünnet alimlerinin, sevizi Salihinin söylemediği bir kısım bu, ayrı olarak söylemediği bir kısım. İşte Seyit Kutub'un kitaplarında okuyoruz, görüyoruz. Alimler bunları bize açıklamış, ifade etmiş. La ilahe illallah açıklarken de gerekli gereksiz konuyla alakalı olsun olmasın nerede geçsin her şeyine götürüp taşımakta. Hakimiyet. Yani demekte ki allah Teala'nın insanlardan tek istediği şey nedir? Allah'ın hükümlerini yeryüzünde yapması? Hakim kılmalarıdır. Ve yani onlar için baktığınızda yeryüzünde Allah'a şirk koşulmuş. Yani Türbelere gidilip el açılmış, umut bağlanmış, çaputlar bağlanmış, medet umulmuş, Şehlere gidilip bağlanılmış, onların aracılığıyla Allah'a tövbe edilmiş, rahatsızlar yapılmış, bunlar onlar için aslında hiç önemli değil. Onların peşinine, ardına düştükleri, sabah akşam gündeme getirdikleri mesela anayasada, mecliste, insanların elini kesmek için, içki içenlerin sırtına kırbaç vurmak için Allah'ın hükümlerinin ne yapılması? Uygulanması. Sizler bu açıdan baktığımız zaman yani hakimiyet, sevhidi diye onların dillendirdiği, onların hakimiyet, sevhidi adını verdikleri bu tevhide baktığımız zaman biz bunu tevhidin hangi kısmında görüyoruz arkadaşlar? Rububiyet. Çünkü hüküm kime aittir? Yaratıcı olan aittir. Yaratıcı olan, Rab olan nedir? Açıkladık bunu malik, her şeye sahip olan, razık, rızık veren, muded bir Her şeyi yapan? Çekip çeviren. işte yeryüzündeki hüküm Allah'ın olmasıdır. Allah'ın olması gerekir diye ifade ettikleri tevhid aslında rububiyet tevhidinin içerdiği bir mana. Bu, bu bakımdan hakimiyet tevhidi, rububiyet tevhidiyle alakalı. Bir de onun neyle alakası var? Uluhiyetle alakası var. Nasıl uluhiyetle alakası var? Uluhiyetle alakası kul tarafından. Kul, her yaptığı fiili kim için yapmalı? Evet. Allah için yapmalı. Yeryüzündeki ver verdiği hükümlerde, uyguladığı hükümlerde de kimin hükümlerini uygulamalı? Evet. Allah'ın hükümlerini uygulamalı. Bu bakımdan da neyle ilgisi var? Uluhiyetle ilgisi var. Şimdi alimler bu tarz, ihval-i dediğimiz, Müslüman kardeşler dediğimiz onun yolunda giden, seyit kutubu kitaplarını okuyan kişilerin hakimiyet tevhidini çıkara, ortaya atmalarına inkar ettiklerinde ve onlara bu şekilde hakimiyet tevhidinin rububiyet ve ulubiyet tevhidiyle bu şekilde ilişkisi vardır diye açıkladıklarında ve yani sizler niçin bu dördüncü tevhid kısmını ortaya çıkardınız diye sorduklarında onların verdiği cevap şu oluyor evet tamam dediğimiz doğru ey Selefi Salih'in yolundan giden alimler ey Selefi ulema tamam bizler sizin söylediğinizi biliyoruz yani doğru hakimiyet tevhidi yani seleb-i tabiinin, ondan sonra gelenlerin literatüründe olan bir şey değil, ifade değil. İşte İbn-i Kayyim'in, İbn-i Muhammed i̇bn Abdullah'ın, evet onların da literatüründe, sözlüğünde olan bir şey değil. Bunu biz de biliyoruz. Veya öğrenmiş olduk. Aa biz niye hakimiyet üzerinde duruyoruz? Biliyor musunuz? Diyorlar. Çünkü diyor baktık ki her yüzünde, her yüzünde, yöneticilerin çoğunun, hatta onlara göre, Hiçbir yönetici ne yapmıyor? Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. İnsanların bunu topluca terk etmelerinden dolayı bizler bunu tevhid başlığı altında, hakimi tevhid başlığı altında aldık, inceledik. Ayrı bir kısım olarak insanlara anlattık ki insanlar ne yapsınlar? Bunu anlasınlar. Bizim selefi ulema, ehlifret alimleri onlara ne diyorlar? Diyor böyle Allah'ın dininde, Allah'ın dini adına Kendi hoş gördüğünüz görüşleri ortaya koyarak ileri ne Konuşamazsınız. Eğer bu mantıkla gitseydik biz, bu sizin ortaya çıkardığınız insanların hakimiyeti, hükümü terk ettiler. O halde bizde böyle bir tezhit uydurduk. Tezhit çıkardık, mantığıyla gitsek diyorlar. Bir sürü tezhit kısmı oluştururuz. Mesela bugün insanların dinin bireyi olan bir ibadet. Namaz. Namazı terk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Şimdi biz diyebilir miyiz? Tezhit-u falah. Namaz tezhitini. İşte zenginlerin zekat vermediğini görüyoruz. tevhid zeka, zekat, zekat Kadınların başını açtığını, örtünmediğini görüyoruz. Ne diyoruz? Tevhid-ül Diğer, diğer böyle tevhidi. Bırakın üçü, üç güze ne yapabiliriz? Ayırırız. Halbuki alimlerimiz şer'i delilleri, nakları, Kur'an ve delilleri baktıklarında, istikrar ettiklerinde onları okuduklarında tevhidin kaç ayrıldığını görüyorlar? üç ayrıldığını görüyorlar. Yani halbuki onlar böyle yaparak inanın tevhidi insanlara anlatırken manasını, tarifini sulandırıyorlar. Yani bakıyorsun adam tevhid denince aklı artık ne geliyor? Hakimiyet. La ilahe illallah adam iman adlı yazmış Türkçe iman diye. İçinde bahsettiği tek şey ne? Hakimiyet. yöneticilik. Öbür tarafta adamın kılını kıpırdatmayan öyle büyük şirkler var ki Nuh'tan başlayıp Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar her peygamberin uğraştığı ders edildiği bu Aleyhisselam'ın 950 sene hayatı boyunca çağırdığı tek şey olan sakındırdığı tek şey olan şirk adamın kılını kıpırdatmamış aklından ona işaret etmek geçmemiş bile Hatta öyle bir duruma düşmüş ki bunlar tehdit denince hâkimiyet manasını anlayanlar için. Yani böyle memlekette, memleketimizde türbelerin olup, üzerlerine binaların yapılıp, içinde kandillerin yakılması, insanların özel günlerde kendilerinin uydurduğu o kandil gecelerinde oralara gidip özel ibadetlerde bulunmaları, oralara gidip işte bir şeyler talep etmeleri, bir şeyler medet ummaları onlar için sanki tehdit değilmiş gibi Hiçbir şekilde uğraşmadan, kitaplarına yazmadan ne yapmaktalar? La ilahe illallah'ı açıklamaktalar. Ondan dolayı arkadaşlar, bu düşünülen hataya dikkat etmemiz lazım. İnsanları bu hatadan uyandırmamız lazım. ve yani allah Teala'nın razı olmadığı tek bir günah var. Ve affetmediği, şöyle söyleyeyim, allah Teala'nın affetmediği tek bir günah var. O da nedir? Şirk. Dokman Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi inne şirke le zulmun azim. Şirk. İdaların en büyüdür, en çirkinidir. İnnallâhu la yaksiru en yusreke bihi şey'en. Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Affetmez. Ve yaksiru mâdûne dâlike limen yaşa. Bunun dışındaki ne ne yapar? Affet et. Ne diyor? İnnehu Muhakkak ki Allah'a ortaklaşan ne olur? Fakat harramallahu aleyhin cenne. Allah ona cennetine var. Halam eder. Halam kurar. Yani bu deliller Nebi aleyhissalatü vesselam gelmiş geldiği günden itibaren ona denmiş ki gel bizim yöneticimiz ol. Kralımız ol. Gel bizi sen yönet. Madem la ilahe illallah ki maksat onların dediği gibi harici zihnet insanların dediği gibi Hakimet deydi. Aleyhisselatü Vesselam ne vardı Bunu peşinden kabul ederdi. Çünkü hüküm ne olacak? Onun ne olacak? Rasulün ne olacak? Ama Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır. İlla ki ne deyin diyor onlara? La ilahe illallah deyin. İlla ki şu aracı koyduğunuz, sizleri Allah'a yakınlaştırdığını iddia ettiğiniz. Bunu dillendirdiğini söylediğini şu aracıları inkar edin diyor. La ilahe. Çünkü diyor, asıl tağut Bunlar. Ve bugün de İslami hareketlere baktığınızda maalesef, yeryüzündeki İslami hareket diye isimlenen bu hareketlere baktığınızda, kelimeyi i anladıklarına baktığınızda, onların imanla ilgili yazmış oldukları kitaplara baktığınızda, her zaman sözü getirdikleri, koydukları yerin ne olduğunu görüyorsunuz? Hakimiyet tevhid. Halbuki arkadaşlar, şunu iyice bilin ki, böyle bir tevhidin ayrı bir kısmı yok. Tevhidin ayrı böyle dördüncü bir kısmı yok. Tevhid, rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi ve uluhiyet tevhidi olmak üzere kaç ayrılır? 3'e ayrılır. Müellif diyor ki, taugutlar çoktur. Ve ruhusum hamte, bunların önde geleni 5'dir. 5'dir. Birincisi kim? İblis. Le'anehullah. Allah'ın Allah. üzerine üzerine olsun.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 İşte gördünüz diyor. Allah size ne yaptı? Hak olanı vaat etti. Doğru olanı vaat etti. Yani önünüzde cennet var, cehennem var. Yani bunu size dünyada söyledi ve vaadi gerçekleşti. Şeytan da diyor ki baba aktukum Ben de Ben size bazı şeyleri vaat ettim ve ne yaptım? Vaadimden geri döndüm diyor. Burada geri dönüyorum. Aynen yani şeytan olay yerinde bırakıyor bakın. "Ama kanli عليكم min sultan." Delil de getiriyor. Diyor ki "Ama kanli عليكم sultan." Benim sizlerin üzerinde bir otoritem gücüm de yoktu. Var mıydı? Sen mi diyorsun sana dedim? Ya ben mi seni şey zorladım zina etmek için? İçki bardağını kaldırman için ben mi seni şey zorladım? Var, bir şey de yoktu değil mi? İlla en da'utukum. Benim tek yaptığım şey şuydu diyor. İlla en da'utukum. Sizleri ne yaptım? Davet ettim. Fısıldadım. Hadi iç. Hadi zina et. Diyor ki sizler ne yaptınız? Tas tacep bana icabet ettiniz yani bana ne yaptınız itaat ettiniz bana itaat ettiniz şeytan yani burada ne var arkadaşlar şeytan niye dersek niye tağutların lideri niye tağutların başı dersek şunu söyleriz hani tağutun tarifini yapan ne dedik? kişinin haddi açtığı her itaat ettiği her tabi olduğu ve ibadet ettiği şeydir şeytan bu üç özelliği de ne yapmış içinde barındırmış bir tağut şeytan bu üç özelliği yani itaat olunan özelliği tabi olunan özelliği ve ibadet olunan özelliğiyle tağutların lideri niye çünkü üçünü yapmış kendine barındırmış Allahuteala ne diyor Yasin suretinde ya ey beni Adem ey Adem oğlu ben sizlere sizlerden söz almadım mı Allah tarafı diyor. Nedir o aldığıdır? اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Şeytana ne yapmayın? İbadet etmeyin. Sözünü almadım mı? Aldım. Ama siz de buna rağmen ne yaptınız ey insanoğlu? Şeytana ibadet ettiniz. Bu vecihiyle de şeytan yine tabut. Çünkü ne oldu yine? İbadet olundu. Şeytan ne diyor? اِلَّا اَنْ دَعَلْتُكُمْ Benim yaptığım tek şey, sizleri davet etmek. سَسَّجَبْتُمْ لِي Siz de bana ne yaptınız? itaat ettiğiniz ve tabi oldunuz. Allah-u kendine ne diyor? Şeytanın saadette bir kutuvat şeytan. Şeytanın adımlarına atmayın yapmayın? Uyumayın. Demek şeytan izine uyulan, peşinden gidilen, tabi olunan nedir bir? Sağut. Ondan dolayı alimler diyorlar ki, hani Ömer İbnül Hattaf radıyallahu anh odan rivayet olunan Sağut'un tarihinde ne demişti Ömer? Sağut huveş şeytan. Tağut şeytan. Osman. O bize ve o rad. İkinci Tağut kimdir? Kendisine ibadet olunan ve bu ibadetten razı olan kişidir. Bazı insanlara kendisine teveccüh ettirmekten utanıyorum. Var böyle şey efendiler. Hem bu memlekette Türkiye'de hem dünyanın farklı bölgelerinde var. İnsanları ayağını öptüren, affedersiniz e, cinsel organını öptüren, bunlar televizyonlara da düştü, bunlar içine katılan nerede olduğu, tövbe edenler de oldu. Var. Bu memlekette bu memleketin dışında birçok yerde muritlerine, kendisine tabi olanlara ey evlatlarım, ey çocuklarım, başınıza bir musibet geldiğiniz geldiğinde beni anın, beni hatırlayın diyen, beni çağırın diyen. Yani bunlar ütopya, hayal, Bizim uydurduğumuz şeyler değil. Bunları bizati onların içine girmiş, onlarla beraber mücadele etmiş, oturmuşlar, biliyor. Bunlar bunun da ötesinde yazmış olduğu kitaplarında bunlardan ne yapıyor? Bahsediyor. Şeyhlerinin kerametlerini anlatırken yataktaki muridinin sağa sola dönüşlerini dahi bilir diye. ve kitaplara şeyhin keramet olarak yazan yine bunlar. İşte kendilerine ibadet olunma konusunda, ibadet edinilme konusunda razı olan herkes nedir arkadaşlar? Tağuttur. وَمَنْ دَعَنَّاسَ اِلٰى اِبَادَةِ نَفْسِهِ Niye dediğimiz gibi insanları kendine ibadet etmeye anan, davet eden. Adam açık açık söylüyor. Yani arkadaşlar sadece ibadet, namaz, oruç, hac, zekat değil. Tefat söyledik. Tevekkül, dua teveccüh kauf korkma veca rahbe rahbe korku umut istigafe yetiş demek talep etmek yardım istemek istiane yardım talebinde bulunmak bunların hepsi ne diyorlar? gazetinden ifade etsin bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas'ı oturtmuş arkasına ne diyor ona ey çocuk sana bazı şeyler öğreteceğim Ya bu lakin mi öğreteyim de birkaç kelimeler. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Nedir öğrettiği kelimeler? Allah Resulü Aleyhissalam diyor ki: "Sen ila sa'alte Allah." Talep ettiğinde Allah'tan talep et. "Ve ize ta'anta, fasta'in billah." Yardım istediğinde yalnız da Allah'tan dilen. Aa bugün insanlar diyor kardeşim biz işte gidiyorduk Mubar'ın yanına huzuruna Arabanın tekeri patladı, uçtu gitti. Orada mübarek bir yetişti bize. Otobüsümüzün ne yaptı uçurumundan kurtardı. Diye insanlara neyi öğretiyorlar, neyi anlatmaya çalışıyorlar? Başın sıkıştığı zaman sen de ne yap? Yetiş diye seslen. Sana mübarek yetişir. İşte bu, da, bu, bu nedir arkadaşlar? Bu da bir tavut Çünkü Allah Teala kula çizdiği isimleri bunları Allah'tan beklemesi. وَمَنِدْ دَعَى شَيْعَنْ مِنْ اِلْمِ الْغَيْبِ Gayb ilminden de Gayb ilminden de bir şeyler bildiğini, gaybı bildiğini iddia eden. Gayb arkadaşlar, alimlerle olarak iki türlü. Bir gelecekle ilgili gayb, bir de geçmişle ilgili gayb. Mesela, gelecekle ilgili gayb nedir? Adam diyor yarın şu olacak, öbür şu olacak, şu tarihte şu olacak gibi şeyler söylüyor. geçmişle ilgili de şu adamın evine hırsız giriyor arabası çalınıyor parası çalınıyor gidiyor adam falanca filanca kişiye diyor ki şunu bir araştır bul bakayım o da ne abi geçmişle ilgili güya haber toplamaya çalışıyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bunlarla ilgili olarak <gülüyor> kim bir sihirbaz büyücüye cahine gelir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 Kefara bimâ unzile alâ Muhammed. Muhammed صلى الله عليه وسلم indirilerek Kur'an'a ne yapmıştır diyor? Küfretmiştir, inkar etmiştir. Niye? Allah-u Teala Kur'an-ı Teala'yı ne diyor? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Yeryüzünde olanları ve olanları ve gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an bunu söylüyor. Sen kalkıp ne yapıyorsun? Gaybı bildiğinizi itta etsin, kâhine gidiyorsun. Ve ne olmuş oluyorsun sen böylece? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a, Muhammed'e indirilmiş olan Kur'an'a inkar etmiş oluyorsun. Sen tağut olmuyorsun sen. Tağut edinmiş oluyorsun. Senin tağutun kim olmuş oluyor o? Müneccim, kâhin, büyücü olmuş. Oluyorsun. Ve delilü <gülüyor> kavluğu <gülüyor> ta'ala Heh. وَمَنْ حَكَّمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Tağut'un gibi arkadaşlar. Allah'ın indirdikleriyle yapmayan? Hükmetmeyen. Çünkü ne olmuş oluyor? Allah'ın indirilmiş olduğu bir şey hükmetmek Allah'ın insanlara koyduğu nedir? Sunur. Bir insan kalkıp ne yapar? Bunu yerle bir eder. Bunun dışındaki şeylere hükmederse ne olmuş olur? Tağut olmuş olur. Tabi sünnet -i cemaat Kur'an-ı Kerim'de de geçen وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٓا كَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın hükmü ile ile hikmetmeyenler kâfirlerin ta kendisidir. Allah'ın hükmü ile ile hikmetmeyenler fâsıkların ta kendisidir. Allah'ın hükmü ile hikmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir diye. Geçen Maide Suresi'nin üç ayeti açıklarken, âlimler diyorlar ki, ki bunların başında, tercüman Kur'an dediğimiz, Kur'an'ın müfessiri, tercümanı, ne yapması ne diyor bu ayetlerle ilgili? Yani bir insan Allah'ın hükmüyle hükmetmedi diye o andan itibaren direkt ne olmaz? Kadir. Olmaz. Ne gibi? Bir insan Allah-u Teala'nın içki içmeme hükmüyle hükmetmeyip içki içmesi gibi. allah Teala'nın içkiyle ilgili hükmü ne? olup içmeme. Kalkıp bir insan bu hükmüyle hükmetmezse nedir bu hükmüyle hükmetmek? İçki içmemek. bu hükümle hükmetmemek ne demek? Bu içki içmek. Bir insan kalkıp bu hükümle hükmetmeyip içki içerse kafir olur mu? Olmaz. Allah'ın zinahter Allah Allah Allah olur işte. Allah-u Teala'nın zina ile ilgili. Zina etmekle ilgili. Hükmü ney? Yaklaşmayın. Zina etmeyin. Peki zina etmek Allah'ın hükmüyle hükmetmek mi? Değil. Zina eden bir adam Allah'ın hükmüne ne yapmamış olur? Hükmetmemiş olur. Bu adam zina etti. Allah'ın bu konudaki hükmüyle hükmetmedi diye, Kafir oldu diyen var mı? Var. Kim diyor? Hariciler. Hariciler diyor. Hariciler ne diyor? Bir adam zina ederse ne olur? Kâfir olur. Bir adam içki içerse kâfir olur. Bir kadın başına şerse kâfir olur. Niye? Diyorlar ki çünkü çünkü Allah'ın hükmü bu konularda bellidir. Bir insan bundan aksi yapmışsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim Allah'ın eserine hikmetmezse kafirlerin da kendisidir al sana diyor ki içki içten adam kafirdir zina eden adam kafirdir başına açan kadın kafirdir. bunlar hakiki hariciler gerçek harici bunlar bir de asrın modern haricileri var onlar içki içeni zina edeni başına açanı ne yapmıyor Tespir etmiyor tek teşkil ettikleri kişiler var onlar da kim yöneticiler Bunlar da modern harici deniyor bunlara. Muasır, çağdaş harici. Yani bu çağda yaşayanlar. İşte Seyyid Kutup'un kitaplarını okuyanlar, ee, Hasan El-Benna'nın kitaplarını okuyanlar, ee, Usame Bin Laden gibi harici zihniyete sahip, patlamaları destekleyen insanların yolundan giden, onları destekleyen pratisyenleri olan Eymen Zevahir'i dinleyen tipler, eski hariciler gibi her şeyde ne yapmıyorlar? Tek bir... Etmiyorlar. Sadece Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi neye indiriyorlar? <gülüyor> Halbuki bakın arkadaşlar İbn Abbas rahimahullah radıyallahu anhu ne demiş? Bu ayetle ilgili kufrun, doğru kufur. Dinden çıkarmayan küçük küfür. Yani günah. Tabi ne zaman günah bu? Ne zaman günah? <gülüyor> Şimdi diyorlar ki alimler, yöneticiler iki türlüdür. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen yöneticiler şu iki türlüdür, şu şekildedir. Kim yöneticiler var ki Allah'ın hükmüyle hükmet evet ama yaptıklarının bir suç, bir eksiklik, bir yanlış, bir günah olduğunu biliyor. Buna rağmen dünyevi bir sebepten dolayı, maddi bir sebepten dolayı yahut korktuğundan dolayı, ya işte ben Allah'ın hükmüyle hükmedersen İsmanlar bunları lekepe gelir, burayı saldırır, harap eder, gibi korkudan dolayı. Yahut ben Allah'ın hükmüyle hükme bu yediğim paraları yiyemem. Bu koltuğumda oturamam gibi sebeplerden dolayı Allah'ın hükmüyle hükmet bu insan ne olmuş olur? <gülüyor> Günahkar. Ne gibi? İçki içen adam gibi. Zinaden adam gibi. Abi adam bir yönetici kalkıp diyorsa ki Allah'ın hükmü da benim koyduğum, uyguladığım hükümlerde burada. Bunlar onunla aynı derse. Yahut bunlar ondan daha iyi derse ve bunu kalbiyle helal ederek söylerse ki öyledir bu uygulama zaten diyorsa ki diliyle benim bu uyguladığım hükümler Allah'ın hükümlerine eş. aynı bir fark yok yahut benim hükümlerim ondan daha üstün derse bu adam ne olmuş olur kafir olmuş olur peki zina eden adam ne zaman kafir olur öyle sorsak size peki ne zaman kafir olur Aynen. zinayı helal görürse içkiysen adam ne zaman kafir olur içkiyi helal veyahut O zaman şöyle söyleyelim. Allah'ın hükmüyle hükmetleyen adam ne zaman kafir olur? Helal faydı Allah. Ama adam diyor ki Allah affettim. Yapamıyoruz, günahkarız. Yani anlamıyoruz derse bu adam ne olmuş olur? Günahkar olmuş olur. O zaman takutları fayatsak arkadaşlar. Takutlar neydi? Beş. Birincisi kim? Şeytan. İkincisi. İkincisi. İkincisi. E, ibadet eden ve ibadet ettiğine razı olan. O da tağuttur. Haddi açmış. Üçüncüsü ibadete çağıran. Dördüncüsü kahine giden kahin. Gaybı bildiğini iddia eden. Beşincisi Allah'ın hükmüyle ne yapmayan? Hükmetmeyen. Sonra diyor ki ve delilü kavlu ta'ala. Nedir bunların delili? La ikraha fiddin. Dinde ne yoktur? Doğrulama yoktur. Gatte deyyener rüştü minel gay. Rüşt doğru. Ferhid. Neyden ayrıldı? Yanlıştan ayrıldı. Hemen yekfur bir tağut. Kim tağutunu yaparsa? İmkan ederse. Ya yani dinle zorlamayacaksın. Mesela bir artık açık belli. Her şeyi ortada. Her şeyi ortada. Şey ortada. Artık ona ne yapacaksın sen? Zorlamayacaksın bu manada. Ama sen bilgi olduğu zaman ne yapacaksın. Davet edecek. Ama Müslüman adam Müslüman olduğu andan itibaren. Ne yapmak zorunda? Ona dinde zorlama var. Ne, nasıl zorlama var? Namazını kılacak. Orucunu ne yapacak? Sılacak. Ama en sabah git mesela adamlar ne yapabilir? Gizliye de para da ödeyip bulundukları dinlere kala bilirler. Bunların tafsiratı başka derslerde ayrıntıları gelir. Çünkü Allah hemen Men bir bit Kim tağutu ne yaparsa? İnkar ederiz. Ve yu'min billah. Allah'a emanet olun. Bakın, bu neyin tarihi arkadaşlar? Hemen yekfur bit tağud. Ve yu'min billah. Tağud nedir? Anladık mı? Bu kişi açıkladığımız tağud. Bu kişi ne olmuş olur? Fakat istemsekebil urvetil vuskâ. kimse tutmuştur. Sımsıkıp tutmuştur. Ne? El urvetil vuskâ. Sapsağlam ife. lanfısa mı laha ne olmayan parçalanmayan ifade tutulmuştur. Allah Teala ne diyor? 50 burada wahana ma la ilaha illa Allah. İşte bu da nedir? La ilaha illallah'ın manasıdır. Ve bir hadis hadis-i şu şöyle gelmiştir. Resul-ü emri İslam işin başı nedir? İslam. Evet bu işin başı yani dinin başı İslamdır. İslam nedir? Şehadeten, değil mi? Ondan sonra gelen İslam şartları. Bu amudu as bu işin amudu. Ne demek amud? Direği, dayanağı, kolon. Bu tarikütlü olsun arkadaşlar. Kolonları nedir bu işin? As sala, namaz. namaz. Ne diyor Ömer bin Hudab? Men terk as sala. سلاهظ ولهو في الإسلام. نبي الله ماذا يقول؟ نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج sözü. نماذج الله. نماذج الله. نماذج الله. نماذج Bizimle onlar arasında yaptığımız anlaşma nedir? Namazdır. تمام تركها فقط كفار كم أومضت ترقد إذا ما حدث؟ كافر أصبح. عليه السلام. هذا هو ما قلناه. لذلك نماذج من أهم العبادات. ماذا قلنا؟ قلنا نماذج من أهم العبادات. ماذا قلنا؟ قلنا İslam. Yani أهم Ondan sonra قلنا؟ yani kolonu dayanağı namaz. العبادات. ماذا قلنا؟ Zirvesi, fenan denenin hörgüsü demek. Derenin hörgüsü var ya, tepesi. Nedir? El-cihâdu fi feli Allah yolunda ne yapmak? Cihat etmek. Bakın arkadaşlar, Müellif'in kitabın sonunda, kitabın sonunda bu hadisi getirmesi çok ilginç bir şey. Hatırlıyor musunuz? Kitabın başında biz demiştik ki Yezibu ala kulli muslimin ve muslimeh. Teallumu erba'i mesail Dört meseleyi bilmesi gerekiyordu kulum değil mi? Neydi o dört mesele? Bir. Birincisi neydi? İlim. Bu hadiste bakın ne diyor? Resul emri el-İslam İşin başı nedir? İslâm. Nasıl bileceksin onu? Şehadetler, işin şehadeti. Allah'a ve Resulüne şehadeti nasıl bileceksin? İlim. Ve amuduhu es-salâh Ondan sonra ne gerek? İlimden sonra? Amel. Amel gerek. Sonra دعوة. دعوة. كيف دعوته؟ بالجهاد. بالجهاد. والجهاد ما يحتاجه؟ الصبر. الصبر. يعني بسّ، في البداية ما يطلبونه، في النهاية ما يحصلونه. يعني، في البداية hemen يطلبونه، في النهاية ما يحصلونه. يعني، في البداية en doğrusunu Allah bilir. ما يحصلونه. يعني، في البداية ما يطلبونه، في النهاية ما يحصلونه. يعني، في Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine ailesine, ashabına olsun. Böylece arkadaşlar Möellik'in Üç Esas adlı bu mübarek bu hayırlı ve çok faydalı olan kitabını bitirmiş olduk. Şerhini bitirmiş olduk. güzel Rabbim inşallah dersimizin başında da dediğimiz gibi bu kitabı gerçekten okuyup anlayan ve anladıkları amel eden ve o ameliyle amel ettikten sonra da insanları bu ilme davet eden bu yolda eza'ya, başına gelen musibetlere sabredenlerden eylesin. Bundan sonraki derslerimizde yine bu büyük alimin kitaplarını okumaya, tekrar tekrar okumaya devam ederek Bu kitaplar ifade ettiğimiz gibi öyle okunan hikaye, roman, kısa kitaplarına benzememekte Bunlar başvurdu kitapları olan kitaplar. Kur'an-ı Kerim'den sonra, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden sonra sürekli tekrarlamamız gereken, bize tevhidi anlatan, bizi şirkten sakındıran önemli kitaplar. Bizler inşallah önümüzdeki derslerimizden itibaren Havaydu'l Erba' Dört Kural anlı müellisinin yazmış olduğu küçük ritaleyi şerh edecek. Ancak önümüzdeki hafta inşallah Cumartesi günü Emre hocamız sizlerle bir araya gelecek burada. Ufak bir ders yapacak, sohbet yapacak. Ondan sonraki hafta inşallah Kavaidul Erba diye bildiğimiz 4 Kural 4 Kaide adlı müellifin yine çok önemli bir ritaletini şerh edeceğiz. Bu şerh ya 2 ders süre ya da 3 ders süre kısa olacak. Onun metnini de sizlere inşallah dağıtacağız. Ve <gülüyor> ala Muhammed subhanakallahu muzihamdik la ilahe illa ve bismillah.